58. Sohbet İhlas ile amel etmek Bu konuşma hicretin 545. yılının şevvalinde Cuma günü sabahleyin medresede yapılmıştır Amelsiz daha ne kadar ilim öğreneceksin? İlim kitabını kapat İhlaslı olarak amel kitabını neşretmekle meşgul ol Aksi halde senin için kurtuluş felah yoktur. Amelsiz olarak kuru ilim öğreniyorsun. Öğrendiğini tatbik etmeye bir türlü yanaşmıyorsun. Sen fiil, hareket ve davranışlarında Allah'a karşı cüretkarlık ediyorsun. Gözlerinden haya perdesini attın. Allah'ı seni görenlerin en ehemmiyetsizi olarak görüyoruz. Allah seni her daim ve her yerde görüyor. İnsanlar ise her daim ve her yerde seni göremiyor. Buna rağmen onların görme ihtimalinden endişe ediyor çekiniyoruz. Fakat seni her daim ve her yerde gören Allah'tan haya etmiyor, çekinmiyoruz. Sen aldığını heva ve heveslerinin arzusu üzerine alıyorsun. Mani olduğuna heva ve heveslerinin isteğine uyarak mani oluruz. Heva ve heveslerine göre hareket ediyoruz. Bu durumda hiç şüphen olmasın ki Heva ve heveslerin seni Mahvedecektir Bütün hal Hareket ve tavırlarında Allah tanıtan Allah'ın ahkamı Kur'an esaslarıyla amel et Ahkamın zahiriyle Amel ettiğin zaman O amel seni aziz ve celil Olan Allah'ı bilip tanımaya götür Allah Bizi gafillerin Uykusundan uyandır Amin. Günah işlediği zaman felaketler gelir, üzerine çöker. Eğer tövbe eder, aziz ve celil olan Rabbinden mağfiret talebinde bulunur ve yardım istersen, o zaman felaketler senin üzerine değil, çevreni düşer. Senin bu dünya hayatında denemeye tabi tutulman ve musibetlere maruz bırakılman kaçınılmazdır. O halde Allah'tan, o musibetlerle birlikte sana sabır, tahammül ve kadere rıza gösterme gücünü de vermesini iste. Ta ki Allah ile aranda selamet bulunsun. Böylece felaketlerin sende açtığı gidik Allah'ın nazargahı olan kalbinde değil, kalıbında yani bedeninde meydana gelmiş olsun. Batında değil, zahirde meydana gelmiş olsun. Dinde değil, malda meydana gelmiş olsun. Bu takdirde gelen felaket bir ukubet ceza değil bilakis bir nimet olur. ey münafık Allah'a ve Resulüne tabi olma bahsinde sadece isimleydin meselenin özüne ruhuna ve manasına girmedi Müslüman adını almakla ve Müslüman olduğunu söylemekle ittifa etti Allah'ın ahkamı ile amel edip Resulullah'ın ahlakı ile ahlaklanma bahsine girmedi bu senin içinin ve dışının yalancılığıdır Hiç şüphen olmasın ki Bu haline sen Dünyada da ahirette de zelilsin Allah'ın ahkamına Ve Resulullah'ın ahlakına Tabi olmayan kişi Nefsinde zelildir Yalancı nefsinde zelildir Sen dilinle ve zahirde Mümin olduğunu ifade ettiğin halde Yaşayışında Allah'ın ahkamına Ve Resulullah'ın ahlakına Tabi olmamakla Yalancı durumuna düşmüş oluyor Yalancı ise Nefsinde zelildir Sen Ey Ali Ehli dünyanın ve zenginlerin yanında İlmini ikile, Aziz değerli olan bir şeyi Zelil değersiz olan bir şey Karşılığında satma Aziz değerli olan ilimdir Zelil değersiz olanda Ehli dünyanın Ve zenginlerin elindeki imkanlardır Unutma ki İnsanlar senin kısmetinde bulunmayan şeyi sana veremezler. Senin olan ise ister onların eliyle olsun, isterse başka yollardan olsun, behmehal sana ulaşır. Eğer sabredersen, onların eli vasıtasıyla da olsa kısmetin sana mutlaka gelir. Sen de ilmi onların ayağına düşürmemekle izzetini korumuş olarak kalırsın. Vahsan Kendisini rızka muhtaç olan nasıl rızk dağıtabilir ki? Kendisi almaya muhtaç olan başkalarına nasıl verebilir? O ehli dünya kendileri Allah'ın rızık vermesine muhtaçtırlar. Kendileri Allah'tan almaya muhtaçtırlar. O halde Allah'ın takdir ve iradesi olmadan sana nasıl verebilirler? Sen aziz ve celil olan Allah'a itaatle meşgul ol. Ondan rızık isteyip durma. Zira o senin ihtiyacını bilir senin ihtiyaçlarını kendisine bildirip duyurmana ihtiyacı yoktur. Aziz ve celil olan Allah bir kutsi hadisinde şöyle buyurur. Kim ki benden bir şey istemeye vakit bulamayacak derecede benim zikrimle meşgul olursa ona isteyenlere verdiğimden daha şereflisini verir İçten gelmeyen, yalnız dil ile yapılan zikirde hayır yoktur. Esas zikir kalbiyle yapılandır, öz ile yapılandır. Dil ile yapılan zikir daha sonra gelir. Aziz ve celil olan Allah'ı zikir hakikaten tahakkuk ettiği zaman şu ayette belirtilen durum ortaya çıkar. Şanı yüce olan Allah buyurur. Öyle ise siz beni anın, ben de sizi anayım. Bir de bana şükredin. Bana nankörlük etmeyin. Bakara suresi 152. ayet. Sen Allah'ı zikret ki o da seni zikresin. Allah'ı zikret ki bu zikir günahlarını döksün Günahsız olarak kalasın Günahsız, itaatkar bir mümin olasın İşte o zaman o seni zikreder Sen de fanilerden kalben ayrılırsın Onu zikrin seni öyle sarar ve meşgul eder ki bir şey isteyecek vakit bulamaz Bütün gayen ve maksudun o olur Diğer bütün maksutlardan sıyrılır, kurtulur. Senin bütün maksudun o olunca mülkünün hazineleri senin kalbinin eline teslim eder. Aziz ve celil olan Allah'ı seven ondan başkasını sevmez. Sen Allah'ı sevdiğin zaman kalbinden masivadının sevgisini giderir. Allah'tan başkasını sevmez olursun. Aziz ve celil olan Allah'ın sevgisi kulun kalbinde yer ettiği zaman Başkalarının sevgisi oradan çıkar gider Orada Allah'tan başkasının sevgisine yer kalmaz Allah sevgisi onun bütün olan işler içi de dışı da Allah sevgisiyle dolup taşar Allah sevgisiyle meşgul olur Allah sevgisi maddesini de manasını da kaplar Allah sevgisi onu hazırlar Allah sevgisinin dışındaki adetlerden uzaklaştırır, kurtarır. Bu mertebe tamamlanınca Allah da onu sever. Senin bir aklı selimin yok mu ki onunla bakasın, onunla göresin? Bir gün gelip Allah'ın huzuruna çıkarılacağını hiç düşünmedin. Yarın sıran gelecek ölüm meleği senin nöbetini de savacak. Canını teninden koparacak. Seni sevdiklerinden ve aile efradından ayrıca Çalış, çabala, gayret et Canın alınacağı zamana kadar Allah'a kavuşmayı Canı genilden arzulayarak Bir mertebeye erişmiş ol Ölüm anın geldiğinde Allah'a kavuşmaktan Haya edecek bir seviyede kalmış ol Malını önceden ahirete gönder Ölümü bekle Zira hiç şüphe yok ki Allah'ın katında Dünyada gördüğünden daha iyisini göreceksin. Allah'ım bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.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 Günah işlediği zaman felaketler gelir, üzerine çöker. Eğer tevbe eder, aziz ve celil olan Rabbinden mağfiret talebinde bulunur ve yardım istersen, o zaman felaketler senin üzerine değil, çevrenin düşer. Senin bu dünya hayatında denemeye tabi tutulman ve musibetlere maruz bırakılman kaçınılmazdır. O halde Allah'tan,